Ey Muhammed, inkar edenlere söyle: Eğer iman edip düşmanlık ve savaştan vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer düşmanlık ve savaşa dönerlerse, öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmiş olacaktır.